çöl çöllerinde aslı zadet'in eşiğindeyiz. Suda Hatun Kelp kabilesinden çocuğunun elinden tutmuş bir yürüyüşte. O sırada eşkiyalar gelir. Dev çocuğu elinden tutar, kadından ayırırlar ve esir olmak üzere pazara götürmek isterler. Çığlıklar feryat figan kar etmez. Çocuk gitti gider. Bir tarafta anne yana yakına evine koşar. Ama Çocuk kaybolmuştur. Aradan zaman geçer, çocuğu tutanlar, götürürler Şam pazarında esir olarak satmak isterler. O sırada Şam pazarına Hakim bin Hizam, Hazret Hatice'nin akrabalarından olan Hakim bin Hizam, Şam pazarında Hazreti Hatice'ye hediye edilmek üzere bir çocuk aramaktadır. Gözü bu çocuğa takılır, biraz da kanı ısınır aç, melul perişan olan çocuğa biraz başını okşar, sonra konuşur. Söyleyişi güzeldir, fesahati güzeldir, lisanı güzeldir ve bu çocuğu almaya karar verir. 3-5 kuruş alıp karnını doyurur ve ver elini Mekke. Mekke'ye geldiklerinde Hazreti Hatice'ye bu çocuk hediye edilir. Hazreti Hatice o sırada Resulullah Efendimizle yeni evlenmiştir ve Resulullah Efendimize peygamberlik tam da o sıralarda gelmektedir. Peygamber Efendimiz'in o günlerde teselliye ihtiyacı olduğunu görüp bu çocuğu ona hediye etmek ister. Hakim bin Hizam'dan Hazret Hatice'ye, Hazret Hatice'den Resulullah Efendimiz'e. Çocuk o kadar güler yüzlü, o kadar güzel bir çocuktur ki huyu da çok güzel çıkar ve Efendimiz'in yanında yıllar geçer. O kadar uzun yıllar ki çocuk saadetin ne demek olduğunu orada anlar. Ve belirli zamanlar sonra onlar burada yaşaya dursun. Biz şimdi Kelp kabilesinde neler olduğuna bakalım. Öbür tarafta çocuğun annesi üzüntüden ölmüştür. Babası her tarafta çocuğu aramaktadır. Salmadığı haber, sormadığı kervan, haber göndermediği yer kalmamıştır. Ama çaresiz. Ve aradan zaman geçer. Birkaç yıl, birkaç yıl daha çocuk neredeyse Kelp kabilesinde unutuldu, unutulacak. O sırada... Peygamber Efendimiz'in müjdesiyle ve risaletiyle hidayete eren bazı insanların Mekke'de haç için geldikleri haberi duyulur. Ve pazara gelmek üzere de kelp kabilesinden birkaç kişi gelir. Pazara gelen kelp kabilesinin adamları bu çocuğu köşede otururken tanırlar. Artık delikanlık çağına gelmiştir. Ve ona sen falanca mısın diye sorarlar. O da evet ben falancayım doğru bildiniz siz filancalar olmalısınız. Ve tanışırlar. Tabi atlılar doğru kelp kabilesine çocuğun bulunduğu müjdesini babasına vermek üzere koşarlar. Harise yani çocuğun babası bir müddet sonra çocuğunun sevinciyle teyzesini yanına alır annesi yerine. Bir tane sağlam ve e, her bakımdan mükemmel bir köleyi yanına alır. Biraz da e, azatlık akçesini cebine koyar. Verelini Mekke. gelirler. Hz. Peygamber'i arayıp sorup bulurlar ve ona şöyle der babası. Ya Muhammed sen dersin ki benim yanımda bir çocuk var. O çocuk benim çocuğumdur. Onu ben istemeye geldim. Hz. Peygamber cevap verir. Peki bu çocuğun istediğiniz zaman e, talebiniz sadece bu mudur? Evet budur. O halde bu kolay. Çocuğun kendisine sorarız. İster benim yanımda kalır ister sizi tercih eder. Ve Peygamber Efendimiz... Çocuğu çağırır ama çocuk babasına, anne, babasına teyzesine sarılır, onlara gözyaşıyla hasretlik giderir ama Efendimiz'in yanında kalmayı tercih eder. Ve bunu da şöyle açıklar. Ben bu zatın yanında öyle bir hayat yaşadım ki bunu başka hiçbir yerde yaşayamam. Teyzesiyle babası çocuğun kendilerine gelmeyeceğini görüp üzülürler ama o çocuk öyle bir çocuk olur ki daha sonra Efendimiz onu... Özgürlüğüne kavuşturmakla kalmaz, kendi evlatlığı edinir. İşte bu çocuk Zeytmin Harisedir. Yani İslamiyetle ilk müjdelenen ve İslamiyeti ilk kabul eden köle. Peygamber Efendimizin yanında bir köle saltanat ve dirayet makamına böyle ulaşır.